Polyanna Sevgili dinleyiciler Şimdi sizlere Polyanna adlı sürekli oyunumuzun 7. bölümünü sunuyoruz Bu birçok değişikliklerle gelmişti Ama Polyanna geleli beri bu gibi şeylere alışmıştım Hiçbir şey bana garip gelmiyor Hiçbir şeye şaşırmıyordum artık İlk başta bir kedi gelmişti konağımıza Evet küçük bir kedi Polyanna onu sokağın bir köşesinde garip garip miyavlarken bulmuş Konu komşuya sorarak kedi yavrusunun kimseye ait olmadığını anlayınca da Düşünmeden onu alıp eve getirmişti Kucağında bir kedi yavrusu ile Memnun, Mesut teyzesinin karşısına çıktığı zaman Miss Polly'nin suratı görülecek haldeydi. Oh! O kucağındaki kedi de nereden çıktı Pollyanna? Kimin o? Senin değil. Zaten ben de ona seviniyorum ya teyze. Seviniyor musun? He. Niye? E çünkü ona eve getirmek istiyordum. Kedi yavrularına bayılırım ben. Siz kedi almama izin verirsiniz diye düşündüm. Of of. of aman of. ne pis mahluk bu. Hastadır muhakkak. Üstelik birilidir de. He biliyorum. Bakın zavallıcık nasıl titriyor. Uğum, canım canım. Korkmuştu ondan. Tabii kendisine burada bakılacağını biliyor. Zavallı bir hayvan canına bakılacağını için sevineceğinizi biliyordum Politeyiz. Biliyor muydun? Fakat Pollyanna nasıl olur? Aa tabi tabi. Ben evinizi aldıktan sonra bu kimsesiz kediciciyi başı boş bırakmayacağınızı biliyordum. Komşumuz Mrs. Ford kediyi isteyip istemeyeceğinizi sordu vakit ben de aynen böyle söyledim. İyi ama ben Aa, çok çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim gel canım. Böyle işte görüyorsunuz ya onun için hiçbir şeyi yaptırmak güç değildi. Birkaç gün sonra da o zavallı kedicikten daha pis bir köpek getirdi. Miss Polly yine aynı şaşkınlık içinde bu hayvanı da kabul etmek zorunda kalmıştı. Aradan bir hafta geçmeden de eve küçük üstü başı yırtık pırtık bir erkek çocuk getirmez mi? <gülüyor> Şimdi bile hatırladıkça kendimi tutamıyorum. Mispoli yenne yanına almaya karar verdiği zaman başına gelecekleri bilsiydi. Acaba bu kararında ısrar eder miydi? Yo, hiç sanmam. Buraya ne bu çocuğu nasıl tanıdığını sonradan bana şöyle anlattı. Geçen perşembe günü Mrs. Snow'a yemek götürmeye gidiyordum. Bir yandan yürüyor bir yandan da Mrs. Snow'un son zamanlarda bir hali değiştiğini düşünüyordum. Öyle ya geçen sefer piliç götürmüştü. O da ah ne iyi ettin de piliç getirdin. Ben de Polyana Allah vere de piliç getirse diye dua ediyordum demişti. Yok canım. <gülüyor> ya. Sahi mi söylüyorsun Allah aşkına? Vallahi doğru söylüyorum. Tövbeler olsun şaşılacak bir şey bu Polyana. Ya işte tam ben böyle düşüne düşüne giderken... Gözüme kaldırımın kenarına oturmuş... ...elindeki DNA'yondan bir çocuk gelişti. Birden içimde onunla konuşmak isteği uyandı. Merhaba dedim. Merhaba mı? Ne o tanışıyor muyuz? Yoo tanışmıyoruz. Ama tanışabiliriz. Benim adım Pollyanna White'tır. Seninki ne? Jimmy. Jimmy Bean. Tamam tanıştık işte. Ben... Miss Polly Harrington'un evinde oturuyorum. Niye sen nerede oturuyorsun? Hiç bir yerde. Hiç bir yerde mi? Nasıl olur? Herkesin bir yeri vardır öyle değil mi? Eh benim yok işte. Yani şimdilik demek istiyorum. Yeni bir yer arıyorum kendime. Ya nerede? <gülüyor> aptal. Nerede olduğunu bilsem arar mıydım? Hıh, ya peki. E, daha önce nerede otururdun sen? Amma da çok şey soruyorsun be. E, sorarım tabii, sormasam seni nasıl tanıyacağım? Sen bu kadar az konuşunca benim de soru sormam gerekiyor. Pekala. Dinle öyleyse. Adım Jimmy Bean. Geçen yıl yetimhaneye geldim. Fakat orada o kadar çok çocuk var ki bana yer yok. Zaten beni isteyen de yok ya. İşte bunun için oradan çıktım. Başka bir yerde oturmaya karar verdim. İyi ama böyle bir yer bulamamışsın. Evet bulamadım. Ben bir ev istiyorum anladın mı? Bildiğin gibi bir ev. Yani içinde bir müdüre değil de bir anne bulunan bir ev istiyorum. Evim olursa annem babam da olur. Dört eve sordum dördü de beni istemedi. Oysa çalışacağımı da söylemiştim. İşte her şeyi öğrendin. Başka soracağım var mı? Var Demek seni kimse istemedi Cemil. Ne hissettiğini çok iyi biliyorum çünkü Çünkü babam öldükten sonra Ben de kimsesiz kalmıştım Yardım sevenler vardı ama Sonradan Poli sen beni yanına alınca Poli sen mi? Evet Hey Cemi tamam buldum Tam sana göre bir yer biliyorum bak Poli teyzem seni de alır yanına. Evet evet evet. Bunu yediğim ekmek gibi biliyorum ben. Poli teyzem ha? <gülüyor> Tabii ya. Beni almadı mı? Sahipleri gidecek yerleri yok diye... ...kede Fluffy ile köpeğin Buffy'i almadı mı? Hadi gel gel benimle çabuk. Poli teyzem seni de alacaktır. Eminim ah, o kadar iyidir ki bilemezsin. <gülüyor> Gerçekten alır mı dersin Poli Hem ben çalışırım da. Oldukça güçlüyüm. Tabii alır. Benim Poli teyzem dünyanın en iyi kadınıdır. Belki ilk ilk başta tavan arasında yatarsın ama bir süre sonra seni de aşağıdaki olaclardan birine alır. Hadi koş Cemil gel benimle durma. Poliana böyle diyerek o hırpani çocuğu yanına katıp konağa getirmiş. Onlara kapıyı açtığım zaman şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım neredeyse. <gülüyor> ya mis Poli'nin hali. Poliana'nın yanında cümiği görünce kadının gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Onun bu haline bakmayın siz Yıkarıp temizlenince çok şirin bir çocuk olur o Hem tavanla arasında yatmaya şimdiden razı f oldu bile f Fakat anlamıyorum Polyanna Kim bu çocuk diyorum sana Haklısın söylemeyi unuttum teyzeciğim Ada Jimmy, Jimmy Bin Üstü başı pis ama eve aldığımız zaman Fluffy ile Buffy de böyleydi Yıkanınca tertemiz olacak görmeyin <gülüyor> ...sana burada ne arıyor dedim. Aa, iyi ama teyzeciğim söylemiştim size. Onu burada otursun diye getirdim. Cimye'de bir ev bir aile gerek. Ona Fluffy ile Buffy'ye karşı ne kadar iyi davrandığınızı anlattım. Kendisine karşı iyi davranacağınızı biliyordum zaten. Ne de olsa kedi köpekten daha iyidir öyle değil mi? Yok yok artık bu kadarı yeter Polly Şimdiye dek yaptığın işlerin en saçması bu. Başıboş kedilerle köpekler yetmiyormuş gibi... ...bir de sokaktan topladığın dilencileri mi getiriyorsun buraya? Afedersiniz ama ben dilenici değilim efendim. Burada yiyip içmeme karşılık çalışacaktım tabii. Bu kız önüme çıkıp da sizin ne iyi bir insan olduğunu söyleyerek beni zorlamasıydı. Dünyada evinize ayak basmazdım. Eviniz sizin olsun. Zavallı Polyanna... Bu beklemediği davranış karşısında allak bullak olmuş... Günlerce gözyaşı dökmüştü. Yepyeni bir olayla karşılaşmasıydı... Bunun etkisinden kolay kolay kurtulamazdı. Jimmy ile tanıştığından birkaç gün sonraydı. Polyanna ilk kez yüzü gülerek... Oldukça heyecanlı bir şekilde yanıma geldi. Allah hiç bilemeyeceğim şekerim. E tabi bilemez. Mr. Pendleton'ın evine gittin. Fakat ya. nasıl oldu polyam ya? Pek hoş olmayan bir tesadüf sonucunda Nancy. Bugün Jimmy'yi düşüne düşüne Pendleton tepesine doğru gezmeye çıkmıştım. Birdenbire önüme küçük bir köpek çıktı. Çok garip bir hali vardı hayvancağızın. Önümde bir ileri bir geri giderek ağlar gibi havlayıp duruyordu. Sanki bir şey haber vermek istiyordu. E Verak'la köpeğin beni götürmek istediği tarafa doğru koştum. ...çok geçmeden hayvancı telaşının sebebi anlaşılır. Neymiş? Patikanın biraz ötesinde sarp, yosunlu bir kayanın dibinde bir adam... ...boylu boyunca hiç hareketsiz yatıyordu. Ee, <Gülüyor> kimmiş o adam? Mr. Pendleton'un da kendisi. <Gülüyor> Mı? Yok canım Sadece güneş banyosu yapıyordum Bana bak Çabuk söyle bakayım Ne bilirsin sen Elinden ne gelir yani Aklın başında mı ha? Ee, Pek fazla bir şey biliyor sayılmam Ama aklımın hmm. başında olup olmadığına gelince Yardım seven bayanlar daima Bana aklı başında bir kız olduğunu söylerler Pekala pekala Özür dilerim <gülüyor> Ayy Dinle şimdi <Gülüyor> bu yolun sonunda benim evim var. Evet. Al şu anahtarları. Evet. Al. Bunlarla verandanın altındaki yan kapıdan içeri girersin. He. Veranda nedir bilir misin sen? Bilirim efendim. Bizim verandanın üstünde de politeizmin kış bahçesi vardır. Hey, <Gülüyor> i̇şte o kapıdan içeri girince evet. avludan sofaya geçer Hı. en uçtaki kapıya gidersin. ...odanın ortasındaki masanın başında... ...bir telefon bulacaksın. Evet. Ee, e, e, telefonda konuşmasını bilir misin sen? <gülüyor> Bilirim efendim. Hatta ha. bir defasında... ...Poli teyzen konuşurken gördüm. Bırak, yani... bırak şimdi, bırak uzatma lafı. Bırak şimdi Poli teyzeni, Bırak. Ee. Ha, ne diyor ha, telefonun yanında rehber durur evet. Oradan Doktor Chilton'un Chilton. Evet evet Thomas Chilton'un numarasını bulursun Doktor Thomas Chilton e, değil mi? Evet evet evet Ona Pendleton ormanındaki küçük kartal burnunda evet. John Pendleton'un Evet <gülüyor> ...bacağı kırılmış yatıyor dersin. Ya, hemen iki adamla birlikte... ...bir sedye getirirsin of. buraya... Bundan sonrasını artık o bilir Hii, Bacağınız ah. kırıldı demek Burada ah. çok üzüldüm Mr Pendleton ah. Ama buraya geldiğime de çok sevindim hmm. Acaba ben bir şey yapamaz mıyım Mr Yapabilirsin Pendleton Yapabilirsin ama anlaşılan Çene çalmaktan yapmaya fırsat bulamayacaksın Şimdi hemen gidip Söylediklerimi yerine getirebilecek misin Onu da, da, da. söyle Tabi Mr Pendleton ah. iki dakika sonra yanınızdayım Tamam tamam hadi öyleyse Durma koş koş koş <Gülüyor> Ve böyle Nelzi Tabi hemen eve koşup doktor çiltına telefon ettim Sonra dönüp adamcağızın yanına gittim Zavallı öyle ıstırap çekiyordu ki Alnında boncuk boncuk terler belirmişti Desene seni oraya Allah yollamış Sen olmasaydın o kırık bacakla dağın başında ne yapardı adam Ya işte onun için bir yandan üzüldüm bir yandan da sevindim Nelzi Hemen adamın taşa dayalı başını kaldırıp dizimin üstüne aldım Öylece doktorun gelmesini bekledik Hemen geldi mi bari? Hemen ama bize yıllar gibi uzun geldi geçen dakikalar. Onunla dostluğumuzun böyle açı bir tesadüf üzerine kurulacağını kim derdi? ya Doktor gelince hemen Mr. Pendleton'ı sarsmadan sediyeye koyup evine taşıdılar. Ben de dönüp eve geldim. Herhalde bacağını alçaya koymuşlardı. Herhalde. İlk fırsatta gidip kendisini yoklayacağım neyse. Zavallı o kadar yalnız ki. Polyanna adlı sürekli oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 8. bölüm.